Değerli kardeşlerim. Sizlerle daha önce insanın nefis muhasebesi yapması, kendini kontrol etmesi, gidişatını kontrol etmesi, dünyasının ve ahvasının, dünyasının ve ahiretinin selamet içerisinde olabilmesi için gerekli önlemleri alabilmesi için tefekkür etmesi, düşünmesi ve kendini kontrol etmesi gerektiğini belirtmiş bu konuyla ilgili bazı örnekler sunmuş ilik. Bugün inşallah sizlere Hz. Ebu Bekir'den Hazreti Ömer'den, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'den bazı örnekler vermek istiyorum, bazı sözler aktarmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, ilk vereceğimiz örnek Ebu Bekir Sıddık'ın sözü diyor ki, Ebu Bekir hakkında şöyle söyleniyor. Kane ki kesiran. Ebu Bekir çok ağlıyordu diyor. Çok yani. Çok ağlayan bir insandı. Ee, kolayca ağlıyordu. Ve insanlar tabii ki onun bu halini merak ediyorlar. Neden Ebu Bekir bu kadar ağlar? Cevap olarak da onun ahireti hatırlamasını hatırladığını öğrenirler. Cenneti, cehennemi hatırladığını öğrenirler. Bu sebepten dolayı endişe ettiğini, cenneti kaybetmekten korktuğunu, cehenneme düşmekten korktuğunu öğrenirler. Bu sebepten dolayı ağladığını bilmiş olurlar. Ve o da kendisine yöneltilen sorulara şöyle cevap verir. Upku fe'illem tepku fe tebâkav Siz de ey insanlar ağlayın. Halinize ağlayın. Eğer halinize ağlamayı beceremiyorsanız kalbinizde bu korku, bu haşyet yoksa bu denli ince düşünemiyorsanız ağlayamıyorsanız ağlamak rolü yapın. Yani kendinizi ağlamaya zorlayın. Ağlamaya zorlayın. Mesela Rabbinizden bir şey isterken bunu ağlamaklı bir ses ile isteyin ki olur ki ağlayabilirsin. Ağlamaklı bir ses yalvarırken yakarırken yalvarmada yakarmada ısrarcı olmak yalvarma lisanıyla yalvarmak mesela bir insan elini açsa Allah'ım beni affet dese ama sağa sola bakıyor. Allah'ım günahlarımı affet. Sağa sola bakıyor. Manzaraya bakıyor. Allah'ım çoluğumuza çocuğumuza Hayır Hasanat nasip et Sağa sola bakıyor Ne dediğini bilmiyor Gözleri sağda solda Bunun duası olur mu? Böyle bir dua olur mu? Gelecek mi yani? Mi? Yok Yani şunu demek istiyorum Sağa sola bakarak kalbiyle Gözü farklı demek istiyorum Kalp yani Lisanında bir dua var Lisanında bir dua var Kalbinde o dua yok. Kafası meşgul. Caminin manzarasına bakıyor. Havaya bakıyor. Yere bakıyor. Zaten bu, bu, e bu olmaz. Ne yapacak? İnsan yalvardığı şeyi bilecek. Ne yalvarıyorsun? Ne diyorsun? Bunu bilecek. Bunu bilmek için eğer Arapça dua ediyorsak manasını ezberleyeceğiz. Ama... Türkçe dua ediyorsak bu sefer de manasını biliyoruz ama bu sefer de manasını düşüneceğiz. Ezberden olmayacak. Şimdi oluyor ki mesela bazı hocaları veya işte cemaat veya Müslümanlar yani alıyor, dua ediyor. Bir sürü dua yapıyor ama yaptığı duayı düşünmüyor. Kalbinden çıkmıyor. Ezberlemiş bir şarkı gibi söylüyor. Düşünmeden. Böyle değil. Böyle olmamalı. Düşünerek söylemeli. Ee, farkında olacak. Bir de ağlamaklı bir ses ile yalvaracak. Allah'ım. Ey Rabbi, Ey güzel Allah'ım. Ey Rahman olan Allah'ım. Ey Rahim olan Allah'ım. Ey her şeye kadir olan Allah'ım. Ey bizi yaratan. Ey bizi rızıklandıran. Ey bağışlamayı çok seven. Bu şekilde hissederek affet bizi ya Rahim. Biz çok günahlarımız var diyerek kafasını boynunu bükecek, günahını itiraf edecek. Kalbi kırık olacak. Sözü yalvarma edası içerisinde olacak. Sesi ağlamaklı bir ses olacak ki ha bu gerçekten içten yürekten Allah'a yalvarıyor diyebilelim. Allah bu halimizi görüyor ya. Yani. Evet. Bir de insanın yediği, içtiği haramsa, içten yürekten de yalvarsa duası reddolunur. İnsanın yediği, içtiği helal olacak değerli kardeşlerim. Duaların kabul edilebilmesi için insanın yediğinin, içtiğinin helal olması lazım. Aleykümselam. Evet. Ebu Bekir'in sözü radıyallahu anhu böyle. Ve devam ediyor. Ve kâle Vellâhi lâvedittu ennî kuntu hâdiy şecere tu'ukel ve tu'ada Ey insanlar! Allah'a yemin olsun ki şu şurada biten ot var ya, bu ot gibi olmak isterdim. Hayvanlar yesin. Sonra geri kalan da olsun. Kurusun, saman çapı olsun. Öyle olmak isterdim diyor Ebu Bekir. Neden? Ah değerli kardeşlerim neden? Çünkü Ebu Bekir, radıyallahu anh bizim gibi bir can taşıyor. Can, can. Bu can nimetlendiği zaman çok sevinir. Hastalık, sökellik yok, mutluluk var, huzur var, nimet var, afiyet var, sağlık var. Bu can sevinir. Oh! Deme keyfine. Ama sağlık yok, afiyet yok, para yok, pul yok, nimet yok. Sürekli musibet, bela, bela üzerine bela. Bu can yanar, içten yanar. Hocam ateş nerede de yanıyor bu can? Allah'ın ateşi sadece görmüş olduğunuz alevli ateş değil ki Görünmeyen ateşler de var. Canı yakıyor. Yüreğim yanıyor diyorsun. Yüreğim yanıyor hoca efendi. Yüreğim yanıyor diyorsun. Kim yakıyor yüreğini? O acı ne acısı? Evet o da bir yangın. Ama başka bir yangın. Alevi olmayan bir yangın. Allah'ın ateşi tek değil ki. Türlü türlü. Mesela değerli kardeşlerim soğuk insanı yakar mı? Evet yakar. Soğuk insanı yakar. Aşırı soğuk insanı yakar. Bakarsın böyle ateşte kızarmış gibi olur kulakların, burnun. Ateşte kızarmış gibi olur, dökülmeye başlar derin. Demek ki soğuk da yakıyor. Manevi ateşler, görmediğimiz ateşler var yüreğimizi tutuşturuyor, yakıyor. Evet. Şimdi anladık mı? Hazreti Ömer işte diyor ki bu can... Ya nimetlek nimetlenmezse ya bu can ateşe atılırsa bu can azap görürse ne olur ben buna nasıl dayanabilirim bu canın sahibi Allah ancak Allah bu canı Ebubekir olarak yaratmış Ahmet olarak yaratmış Ömer olarak yaratmış ve öyle bir şey ki eğer kendisine dokunulursa azap duyuyor acı duyuyor feryadı figan ediyor ha. öyleyse bundan kurtulmak mümkün mü? ya bu canı biz ne yapalım? kafesinden çıkartalım dokuz poşete bağlayalım kör kuyuya atalım Üstüne taşlar atalım, kaybolsun. <gülüyor> Mümkün değil. Böyle bir şey sen yapamıyorsun. O canı tutmaya bile yetkin yok. Görmeye bile yetkin yok. Can, can varsa hissediyorsun. Evet adam hareketli. Ama o canı görme, tutma. Onu öldürme, yok etme diye bir yetkimiz var mı der cemaatimiz? Yok. Yani bizim elimizde olmayan bir şey. O canın yok edilişi bizim elimizde değil. Ha adam intihar ediyor. Hocam işte adam intihar etti canını gönder. ne? Yok. İntihar etmek demek canı bedenden ayırmak demek. Ama o can yine var. O can yine var. Ve o can sensin asla bırakmıyor. Aklıyla, ruhuyla her şeyle beraber o can. Beden nedir beden? Beden bir kaptır kap. Kap. Bir e, kullandığımız bir çanak, tabak gibi bir şey. Beden budur. Bakarsın insanın suretini görürsün. Dersin ki ha bu insan. Ama senin gördüğün e, o insanın kabıdır. Kabı. Kendisi değil. Kendisi nerede? Kendisi o bedenin içerisinde. Neresinde? Neresinde acaba? Efendim. Yorum yapıyoruz. Diyoruz ki. Olsa olsa kalbindedir. Kalp atıyor çünkü. insan uyuyor kalp atıyor. Olsa olsa oradadır. Başka nerede olacak? Diyoruz. Ama bu da kesin değil. Yani kalp de olabilir. Evet. Görünmeyen bir şey bilmeyen bir şey elle tutulamayacak olan bir şey gözle görülemeyecek olan bir şey ama o şey neyse o ruh o sensin o benim o biziz kap et kemik şu et şu kemik bize ahiretten gelmedi etimiz kemiğimiz ahiretten mi geldi gelmedi bu et kemik nedir dünyanın toprağındandır nasıl oldu dünyanın toprağındandır e tabii. Babanın spermi, annenin yumurtası. Neden? Topraktan olmuyor mu? Yiyor, içiyor, vitamin. Orada yumurta oluyor, orada sperm oluyor. Aslı ne bunun? Spermin aslı toprak. Annedeki yumurtanın aslı ne? Toprak. Bu dünyada, dünya denen bu gezegende ruh'a giydirilmiş bir kap, bir giysi beden. Evet. Ama ruh o beden içerisinde gizli ve onu yok etmek mümkün değil. Öyleyse ey ruh yok ol dediğimizde yok olmayacaksa tek çare var. O ruhu var eden yüce Allah'ı memnun etmek, razı etmek. Ya Rabbi sen beni yarattın bana ruhundan üfledin yaratmış olduğun ruhlardan üfledin Bedelime. Ya Rabbi bu, bedi, bu ruhun rahat edebilmesi için huzurlu, mutlu bir şekilde yaşayabilmesi için senin emrine ihtiyaç var. Senin lütfuna ihtiyaç var. Senin rızalığına ihtiyaç var ya Rabbi. Sen de bunu hiç kimseye vermiyorsun ancak razı olduğun insanlara veriyorsun. Senin razı olman ise senin emirlerine uyup uymamakla ilgilidir. O yüzden tek hedef, en önemli hedef Allah'ın emirlerine uymak olmalıdır. En önemli hedef Allah'ın haramlarından sakınmak olmalıdır. En önemli hedef Hedef yeme içme falan değil. Dünyada mal mülk biriktirme değil. Hedef ahiret yurdunu Ebedi yaşayacak olduğumuz o yurdu imar etmek Hedef bizi yaratan yüce Allah'ı Bizden razı etmek Hedef bu olmalıdır Hedef yeme içme olursa ya Nedir ya yeme içme hedef Yersin içersin kaç sene yaşayacaksan şurada Öldün gitti ne oldu Sermaye göndermedin öbür tarafa ha, Boş gittim elin bomboş Şu dünya Öyle bir yer ki, ahirete sermaye götürmek için yaratılmış bir mekan, ahirete sermaye götürmek için, ahirette mutlu olmak için, Allah'ı razı edebilmek için bir yarış alanı, bir büyük saha, bu sahada futbolcular gibi sağa sola koşturmamız lazım. Niçin? Topun peşinde değil ha! Allah'ın rızasının peşinde koşturmamız lazım. Sürekli gol atmaya çalışmak lazım. Yani artı puan almak lazım. Artı puan. Ahirette bunların bize lazım. Dünyayı dünya için yaşarsak kaybederiz. Dünyayı ahiret için yaşayacağız. Dünyamızı da unutmayacağız. Dünyamızı da unutmayacağız ama esas gaye ahiret olacak. Neden? Ahiret alemi, baki alemdir, ölümsüz alemdir. Sonu olmayan alemdir. O yüzden bu Üç günlük dünya için 24 saatin 23 saatini verebiliyorsak Allah bizden 23 saatten bir saat istiyor ya fazla değil. Şu ibadetleri toparlasanız 5 vakit namazdır şudur budur günlük bir saatimizi almaz Allah bizden bunu istiyor. Ama bu 23 saatte geri kalan 23 saatte yani günah işleyeceğiz manasına gelmez. Yerken de Allah rızasını arayacağız, içerken de Allah rızasını arayacağız, eğlenirken de Allah rızasını arayacağız, gezerken de Allah rızasını arayacağız, okurken de Allah rızasını arayacağız, işimizi yaparken, görevimizi yaparken Allah rızasını arayacağız. Yani her işimizde, yaklamızda kalkmamızda, insanların eşleriyle, eş seçiminde, eşleriyle beraber oluşunda bile Allah rızasını ararsa hayatının bütünü, hayatının bütünü uyuması, yemesi, içmesi, gezmesi, tozması, nefes alıp vermesi hepsi ibadet olur. Niyet iyi olacak, niyet. Niyet iyi olduktan sonra bunların hepsi ibadet olur. O yüzden değerli kardeşlerim <gülüyor> Hazreti Ömer niye ağladı? Niye çok ağlıyordu? İşte bunları biliyordu, idrak ediyordu, ağlıyordu. Bir şey daha söylüyorum, kapatıyorum. O da Hazreti Ömer yani Musa denize sığınarak diyor ki Ömer ee, e, İbn-i Khattab İşte bu Ömer İbn-i Khattab Radıyallahu anh Allah kendisine razı olsun Kara -tur", Tur suresini Kur'an'dan okudu Hatta belaga kavlehu teala ta Şu söze geldiğinde Ayetin şu noktasına geldiğinde Ne yapmış bakınız İnne azabe Rabbike lewaka Bil ki Senin Rabbinin azabı vakidir, gerçektir, gerçek olacaktır, huku bulacaktır. 7. ayet. Bu ayeti okuyunca febeka veşteddi fi bukaihi öyle ağladı ki, ağlayışı gitgide arttı. Şiddetli bir şekilde katıla katıla ağlamaya başladı. Hatta marida ve öyle ağladı. Öyle üzüldü ki, uzun sürdü. Hasta ağlamasından, üzüntüsünden dolayı hasta hasta oldu, yatağa düştü ve insanlar kendisini ziyaret etmeye başladılar. Ve kana yürü bil ayet fi vurduhu bil Diyor bu ayeti gece ibadetlerinde, gece zikirlerinde okurdu sürekli. Niye? Kalbi azabı unutmasın. Allah'ın azabı gerçektir. Allah'ın azabı vaki olacaktır ayetini sürekli geceleri de okurdu ki kalbi Allah'tan korksun. Evet, feybqa fi fil beyti ayyaman yu'a. Hasta olarak evinde günlerce kalırdı ve insanlar onu ziyaret ederlerdi. Ve yahsubunhu maridan. Onu hasta zannederlerdi. Ve kana fi vecihi khattan. Halbuki o hasta değildi. O Allah korkusundan hasta gibi olmuştu. Allah'tan korktuğu için hasta gibi olmuştu. Ve onun yüzünde gözlerinden aşağı doğru iki hat belirmişti. Hat. Ağlıya ağlıya ağlıya ağlıya gözyaşları yüzünde iki tane hat yapmıştı. Hat. Esvedani siyah iki hat min bukai ağlamaktan dolayı <gülüyor> yüzünde iki tane siyah hat belirmişti. Sürekli ağlıyor çünkü. Değerli müminler. Tabi biz nasıl olur bu böyle bir şey diyoruz ama işte bunlar gerçek. Hazreti Ömer'den anlatılan daha başka olaylar da var. Hazreti Ebu Bekir'den anlatılan başka olaylar da var. Şimdi onlarla biz kendimizi kıyaslayalım değerli müminler. Biz neredeyiz? Onlar nerede? Onlar da Allah'tan korkuyordu, biz de Allah'tan korkuyoruz. Onlar da cenneti umut ediyor, biz de cenneti umut ediyoruz. Ama onların gayretleriyle, Bizim gayretlerimiz asla birbirine benzemiyor. Onların Allah korkusuyla bizim korkumuz asla birbirine benzemiyor. Allah onlar gibi korkmayı, onlar gibi ahiret konusunda gayretli olmayı bizlere nasip eylesin. Bu akudavane elhamdülillahi rabbil alamin sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi